Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Marmaris Hayvan Hakları Derneği, Mahakter. İlçedeki Yunus Parkı'nın işletmesini yapan şirketin satış ofisi ve gösteri merkezine kilit vurulduğunu açıkladı. Marmaris Belediyesi'ne yapılan bilgi edinme başvurusu sonucunda ortaya çıkan ruhsatla ilgili sorun nedeniyle tesisin faaliyetlerinin askıya alındığı tahmin ediliyor. Mahakter ve Muğla Doğa ve Hayvanları Koruma Platformu üyeleri, Pek çok kez Yunusları Özgürlük Eylemi yapmıştı ve tesisin kapatılması için Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu desteğiyle de Marmaris'lerden imza toplamıştı. Marmaris çevrecileri Derneği de denizin içinde hapsedilen Yunusların gösteri ve terapiye zorlandığı tesisin kapatılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurmuştu. Türkiye'de Yunus Parkları'nın kapatılması için yerelde 10 yıldır mücadele veren Yunusları Özgürlük Platformu İçindeki Yunus Gösteri ve Terapi Merkezi'nin kapatılması ve hayvanların sağlık kontrollerinin yapılıp korunması için yetkili kurumlara seslendi. Çanakkale'de 8 değişik ekoloji örgütü Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti. Başta Kirazlı'da yapılmak istenen altın madeni olmak üzere şehir genelindeki sorunları dile getirdi. Ekoloji örgütleri ziyaret için bizler ekoloji örgütleri olarak iklim krizinin yaşamımızı giderek dilinden sarsan etkilerinin görüldüğü günümüzde Bölgemizde ilgili iklim değişikliği ve iklim krizine yol açan önemli çevre sorunlarını ve ekolojik yıkım projelerine bu süreçte ekoloji örgütleri olarak maruz kaldığımız sorunları aktarmak ve ekolojik yıkım projelerinin önlenmesi ve bu mücadele sırasında yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılmasını talep etmek üzere valiyi ziyaret ettikten de. nöbet tutanları kesilen 400 bin liraya yakın cezalar konusunda valilik ne dedi acaba? Ya Kanal ya İstanbul koordinasyonunun çağrısıyla bir araya gelen İstanbullular... Kanal İstanbul projesinin altyapısını hazırlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı onaylanarak askıya çıkarılan 1 bölü 5000 ve 1 bölü 1000 ölçekli imar planlarına itiraz etti. Koordinasyon itiraz direkçelerini teslim ettikten sonra basın açıklaması yaptı. Eylemde isteyen kişilerin de itirazlarını 4 Ağustos'a kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne ya da CİMER üzerinden gerçekleştirebileceği hatırlatıldı. Yani son gün yarın. Açıklamada bizler bir yandan ekonomik kriz, bir yandan iklim krizi, bir yandan da salgın koşullarında yaşamaya çalışırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı var gücüyle yeni şehir dediği rant projesi için çalışıyor denildi. Açıklamada daha önce proje için verilen on binlerce itirazın bakanlık tarafından yok sayıldığı söylendi. İmar planlarıyla birlikte Kanal İstanbul'un güzergahında kurulmak istenen yeni şehir hakkında bilgi veren koordinasyon Yenişehir adını verdiği bu talan projesiyle Sazlıdere Su Havzası'ndan Karadeniz'e uzanan köylerin tarım alanlarını, meralarını, ormanlarını, lojistik tesisler, turizm alanları, ticaret alanları, fuar alanları, konut alanları ve Karadeniz kıyısında da milyonlarca metrekare dolgu alanına dönüştürmek planlanıyor dendi. Açıklamanın devamında plana itiraz edeceklerini söyledi koordinasyon. Bu planlarda sazlı depre barajı yok bir kere, köyler yok, tarım alanları, meralar, ormanlar yok. Yenişehir dedikleri yerde köylülere, yoksullara işçilere, emeklilere yani halka yer yok tepkisini gösterdi. Projenin İstanbul için ekolojik bir yıkım alanı anlamına geldiğini söyleyen koordinasyon kanal yerine depreme bütçe ...ayrılması gerektiğini belirtti. Gelelim dünyaya. Bilim insanları deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle oluşan sel ve taşkınlar nedeniyle gelecek 30 yılda 23 milyon kişinin etkilenebileceği uyarısında bulundu. Guardian gazetesinin Scientific Reports adlı dergide yayınlanan araştırmaya dayandığı haberde... ...sera gazı emisyonunda kısmen düşüşler yaşanacak olsa da insanların etkisi, kasırgaların artışı, denizlerin kabarması sel ve taşkınlar daha sık görülecek. En kötü ihtimal olarak sera gazı emisyonunun artması ve deniz seviyesinin yükselmesine adapte olmak durumunda kalan kıyılarda küresel gayri safi hasılanın yaklaşık %20'sine denk gelen 14,2 trilyon dolarlık varlıkların bu yüzyılın sonuna kadar yok olma tehlikesi var. Küresel ısınmanın neden olduğu deniz seviyesinin yükselmesi okyanuslara kadar uzanıyor, buzulların erimesine neden oluyor. Bu yüzyılın sonuna kadar normalde 100 yılda Görülen sellerin 10 yılda bir görüleceği anlamına geliyor. Bu da dünya nüfusunun %4'ünün sel ve taşkınlardan etkilenecek olması demek. Araştırmaya göre küresel ısınmayı bu yüzyılın sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutması beklenen sera gazı salım seviyesinin korunması durumunda bile deniz seviyesinin yükselmesi ve kasırgaların artması riski devam edecek. Bir günden Aycan Karadağ'ın haberine göre Mera yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yürürlüğe girdi. Mera yönetmeliğinde yapılan değişiklikle jeotermal kaynaklı teknolojiler seralar için Mera yaylak ve kışralıklar tahsis edilebilecek. Türkiye İstatisi Kurulu'nun verilerine göre JES kuşatması olan Ege bölgesinde 2001 yılında 2019 yılına kadar Mera alanlarının oranı %66 düşmüş. En çok jeotermal santralinin olduğu Aydın'da ise Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü verilerine göre Mera arazisi 2004 yılında 47.078 hektarken 2018 yılı için bu rakam 23.872 hektara düşmüş. Yani yarı yarıya azalmış. Evet iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz umadım gester tarafından mera alanlarımız daha da fazla yok edilmesin. Esakıl. Geze gelen geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Azalihan İsmail, Uygar Özesi Sadece bugünkü değil